Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hanca. Merhaba Açık Radyo dinleyenleri. Bu hafta iki öykümüz var. Bunlardan biri Hop Terinam'dan bu başka Kurt Masalı... İkincisi ahbiz Eşekler adlı kitaptan Fareler Birbirlerini Yer öykülerimizi Gülce Uğurlu sunuyor. Bir zamanlar doğuyla batı kavşağında kuzeye yaklaşık güneye ırak bir yerde bir çobanla sürüsü bir de birkaç çoban köpeği yaşamaktaydı. Bu yerin suları içimli, dağ ovası biçimli, havası ılımlı, toprağa verimli, yeri göğü alımlıydı. Gel gör çoban başka çobanlara hiç benzemezdi. Acıma nedir bilmez... Ahtan oftan anlamaz... Kıyıcı bir çobandı... Elinde kaval yerine düdük... Bir de ucu topuzlu sopa taşırdı... Sütünü sağıp... Yününü kırkıp... Bağırsağını satıp... Gübresini alıp... Derisini yüzüp... Etini yiyip... Kemiğini kullanıp... iliğini sömürüp... Her neleri varsa... Hepsinden yararlandığı... Onların yüzünden geçindiği koyunları... Hiç sevmez... Onlara hiç acımazdı... Sabah öyle akşam... Üç öğün kuzulu koyunları saar. ne kadar süt olsa yine az bulur, gözü doymazdı. Koyunları memelerinden kan gelesiye saardı. Can acısından gözlerinden yaş, memelerinden kan gelen koyunlar acı acı meleğince, kıyıcı çoban topuzu başlarına, kamçıyı sırtlarına indirir, deriniz pörsüyüp içiniz boşalasıya sizi savacağım alçaklar diye bağırırdı. Düdüğü ağzından, kamçısı topuzu elinden düşmeyen kıyıcı çoban, 30 kiloluk koyundan her sağaşta 40 kilo süt almak isterdi. Koyunlar çobanın canavarlığına dayanamıyor, günden güne kırılıyorlardı. Sürüdeki koyunlar azaldıkça azalıyordu. Ölenler kurtuluyor, geride kalanlar ölenlerin suçlarını çekmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü çoban, zulmüne dayanamayıp ölen her koyuna kaybettiği geliri sağ kalan koyunlardan çıkarmak istiyordu. Bu gidişle elinde tek koyun kalsa bütün bir sürünün sütünü, gününü o tek koyun vermek zorunda kalacaktı. Sürüde koyunlar azala eksile çobanın pek az koyunu kalmıştı. Bunlardan da eskisinden az süt, az yapağı, az gübre aldığı için çoban kızıyor, çıldırıyor, sinirleniyor, deliriyordu. Sürüden arta kalan koyunları sopa elinde, köpekleri önünde dağ bayır kovalayıp duruyordu. Koyunlar arasında bir de kuzu vardı. Çoban bu cılız kuzuyu da sağıp ondan yirmi mandalık süt çıkarmak isterdi. En çok kızdığı da bu kuzuydu. Çünkü kuzudan kuzu olduğu için bir damla süt bile alamıyordu. Bir gün çoban öylesine kızdı ki kuzuyu döve döve önüne kattı kovaladı. Kuzucuk koşamıyordu. Yediği dayaklara dayanamayıp çobana koyun diliyle şöyle dedi. ''Sayın çobanım ben bir kuzuyum. Ayaklarım koşmak için değil, yürümek içindir. Koyunlar koşamaz.'' Yalvarırım beni dövme artık kovalama çoban anlamıyordu zulmüne dayanamayıp ölen koyunları kendisine ihanet etmiş sanıyor alçaklar onları bu kadar korudum da en sonunda bana kötülük olsun diye öldüler ihanet ettiler diye bağırıyordu onların intikamını da zavallı kuzudan çıkarmaya çalışıyordu. Kızı çobanın topuzundan sopasından kaçıp kurtulmak için taşlı dağlarda, kayalık bayırlarda koşa koşa kuzunun ayaklarının yavaş yavaş günden güne biçimi değişti. Bacakları uzadı, inceldi. Böyle olunca eskisinden daha çok koşup kaçmaya başladı ama çoban onun kuyruğunu bırakmıyordu. Kuzucuk çobanın sopasından kurtulmak için daha çok, daha hızlı koşmak zorunda kalıyordu. Dişli kayalarda sürtüle sürtüle tırnakları koptu. Bunların yerine uçları çengel çengel sivri başka tırnaklar çıkmaya başladı. Artık bunlar tırnak değil, pençeydi. Çoban bir türlü hıncını dindiremiyordu. Kuzucuk meliyordu. Sayın çobanım, ben bir kuzuyum. Neden bunu anlamak istemiyorsun? Ben kuzuyum, başka şey olamam. Çoban melemeleri anlamıyordu. Koşmaktan kaçmaktan kuzunun karnı içeri çekilmiş, boyu da uzamıştı. Gitgide yünleri de dökülüyordu. En sonunda derisinde hiç yün kalmadı. Yünlerin yerinde boz, kahverengi, kısacık tüyler çıkmaya başladı. Artık çoban kuzunun arkasından yetişemiyordu. Yalnız çoban değil, köpekler de kuzuya yetişemez olmuşlardı. Çoban kovalaya kovalaya kuzuyu bir dar yere sıkıştırıp orada dövüyordu. Kuzu meliyordu. Sayın çobanım. ''Ben bir kuzuyum. Kuzudan başka bir şey değilim.'' Kızgınlıktan ağzı köpüren çoban melemeleri anlamıyordu. Kuzu arkasından çobanla köpeklerin geldiğini duyurabilmek için kulaklarını havaya dikmeye çalıştı. Uğraştı. Uğraşa uğraşa kuzu kulakları her yana çevrilebilen dik, sivri kulaklar oldu. Bu kulaklarla ayak seslerini uzaktan duyup hemen kaçıyordu. Neye yarar? Ne yapsa çobanın elinden kurtulamıyordu.'' Çünkü çoban gözleri karanlıkta görmediği için kuzucuğu geceliğin kıstırıp dövüyordu. Kuzucuk meleyerek ağlıyordu. ''Benim sayın çobanım, ben bir kuzuyum. Beni kuzudan başka bir şey yapmak için uğraşma.'' Çoban anlamıyordu. Kuzucuk dayak korkusundan geceleri uyuyamaz oldu. Karanlıkta gözlerini dört açtı. Böylece gözlerini açı aça gözleri büyüdü. Alev alev ışıldamaya başladı. Kuzunun fıldır fıldır dönen iki kibrit alevi kadar parlak gözleri artık geceleri de görmeye başlamıştı. Koşarken kuyruğu ağır geliyordu. Bu kuyruk da olmasa çoban onu hiç yakalayamayacaktı. Koşa koşa kuyruğu günden güne eridi, uzadı. En sonunda kamçı biçimi kuyruk oldu. Kuzu kamçı kuyruğunu havada dikip gittikçe uzayan boynunu gerip öyle kaçıyordu. Ama ne yapsa çobanın elinden kurtulamıyordu. Çoban arkasından taşlar fırlatıyordu. Kuzu meliyordu. ''Sayın çobanım ben bir kuzuyum, kuzu olarak doğdum, koyun olarak ölmek istiyorum. Neden, niçin, ne yapmak için beni zorluyorsun?'' çoban anlamıyordu. Kuzu kıstırıldığı kuytuda kendini dayaktan korumak için pençesindeki tırnaklarla çobana saldırmaya başladı. Elleri sıyrılan çoban büsbütün kızdı. Kuzu dişlerini de kullanmak zorunda kaldı. Yayvan çenesiyle dişlerini istediği gibi kullanamıyordu. Günlerce uğraşmadan sonra kuzunun önce çenesi... Sonra dişleri uzamaya başladı. Daha sonra da yavaş yavaş dili uzadı. Meliyordu ama sesi eski kuzu sesi değildi. Çünkü melemekten, yalvarmaktan sesi kalınlaşmış, boğuklaşmıştı. Çoban köpeklerini kuzuya saldırtıyordu. Köpekler artık eskisi gibi kuzuyla baş edemez olmuşlardı. Kuzu köpeklerden birini bir pençede yere yıkarken öbürünü boynundan ısırıp bir yana atıyordu. Hırsından çılgına dönen çoban kuzuyu kaçamayacağı bir yere sıkıştırıp yine dövmekteydi. Kuzu hırıltılı bir sesle, yapma çoban, etme çoban, bu işin sonu kötüye varacak demeye başlamıştı. Anlamadığı bu yalvarmalar çobanı büsbütün çileden çıkarıyordu. Bir kış sabahıydı. Çoban her zamanki gibi erkenden uyandı. Her taraf kalın karla örtülmüştü. Çoban koca sürüden elinde kalan birkaç koyunu sağıp, her koyundan on inek sütü çıkarmak için eline ucu topuzlu sopasını aldı. Ağla gidecekti, dışarı çıktı. Bir de baktı, karların üstü kırmızı kırmızı kan lekeleri. Sağa sola bakındı, parçalanmış koyun cesetleri gördü. Bütün koyunlar boğulmuş, parçalanmıştı. O koca sürüden tek koyunu kalmamıştı. Çoban bir elini alnına siper edip uzaklara bakınca kuzuyu gördü. Kuzu... Ön bacaklarını ileri uzatıp, iri gövdesiyle karların üstüne boylu boyunca yatmıştı. Uzun diliyle yalanıyor, çenesinden sızan kanları temizliyordu. İki çoban köpeği de kuzunun iki yanında cansız yatıyorlardı. Kuzu yattığı yerden doğruldu, çobana doğru yavaş yavaş yürüdü, hırlıyordu. Korkudan titreyen çoban geri geri giderken, ''Kuzum, güzel kuzum, güzel kuzum'' diye kekeledi. Kuzu hırladı. ''Ben kuzu değilim artık.'' Çoban yine... Kuzu, kuzum güzel kuzum, güzel kuzum diye kekeledi. Kuzu, eskiden kuzuydum, sayende kurt oldum diye hırladı. Sen benim sevimli uysal minik kuzumsun, kuzu hırıltıyla artık çok geç sayın çoban diyerek çobanın üstüne atladı. Çoban kaçmak istedi ama kurtlaşan kuzunun pençesinden kurtulamadı. Sivri dişlerini çobanın gırtlağına geçiriyordu, karlar kıpkırmızı sıcak kanı emdi. Yolu oraya düşenlerden bu yazıyı okumasını bilenler, karlar üstündeki kırmızı yazıyı okuyup kuzuyla çobanın serüvenini öğrendiler. İnsanlar yüzyıllardan beri bu kurt masalını kuşaktan kuşağa anlatıp dururlar. Bir zamanlar memleketin birinde, hayır masal değil bu, en doğrusu yeriyle zamanıyla anlatalım. Zaman milattan sonra yer, bu yeryüzünde bir yer... İşte yeri belli, zamanı belirli. Gelelim olaya. Söylenilen zamanda adı geçen yerde bir büyük ambar varmış. Bu ambar tıklım tıklım yiyecek, yakacak, yunacak, giyecekle doluymuş. Her şey düzenlice ayrılmışmış. Pirinç, nohut, fasulye, bakla gibi kuru zavat bir yanda, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl bir yanda, sabunlar, yağlar ayrı yerde, giysiler, ayakkabılar ayrı yerde... Söylenilen yerdeki adı geçen zamandaki sözü geçen büyük ambarı çok iş bilir birisi yönetirmiş. Bu iş bilir becerikli yönetmen günün birinde ne yapacağını şaşırmış. Çünkü o ambarı fareler sarmış. Yiyecekler günden güne eksiliyor, peynirler, peksimetler kemiriliyormuş. Becerikli yönetmen elbet elleri böğründe oturmuyor, boş durmuyormuş. Canla başla farelere karşı savaşıyormuş. Ama ne yapsa bu savaşta başarı kazanamıyormuş. Kemirilen sabunlar, peynir tenekeleri günden güne eksiliyormuş Giysiler didik didik parça parçaymış Un çuvallarının içi fare yuvaları Ambarda farelerden hiç mi hiç aman yok Kavurmaları tahılları yedikçe semirip şişiyorlar Şiştikçe azıp dolaşıyorlar, üreyip artıyorlar Ambar farelerle dolmuş O koskoca ambarı fareler ordusu işgal etmiş Artık başa çıkılır gibi değilmiş Yalnız yiyecekleri yemek, elbiseleri kemirmek, peyniri sucuğu dişlemekle kalmıyor, ayakkabıları, derileri, tahtaları bir de kemire kemire dişlerini, tırnaklarını biliyorlarmış. Fareler bol bol beslene beslene kedi kadar irileşmişler. Gitgide semirip köpek kadar olmuşlar. Hiç durdurak yok. Ambarın içinde koşup oynayıp atlayıp sıçrayıp koşuyorlarmış. Üstelik ambarın en güneşli, en güzel, en görüntülü yerlerini de onlar kapmışlar. Becerikli yönetmen farelere karşı amansız savaşını sürdürüyormuş. Ambarın her yerine her kıyı bucağına en etkili fare zehiri koymuş hiç işe yaramamış. İşe yaramadıktan başka insanların keyif verici zehirlere alışmaları gibi ambardaki fareler de ambar yönetmeninin ölsünler diye oraya buraya yerleştirdiği zehirlere öylesine alışmışlar ki günden güne daha çok zehir istemeye başlamışlar. Zehirleri her gün biraz daha arttırılarak verilmezse ambarı yıkacak gibi tepiniyorlarmış. Ambar yönetmeni en avcı kedileri toplayıp gece ambara bırakmış ama ertesi sabah ambarda zavallı kedilerin yalnız tüyleriyle bir iki parça kemiğini bulabilmiş. Farelerle kediler baş edemiyorlar en etkili zehirler bile onları öldürmüyormuş. Ambar'ın becerikli yönetmeni büyük kapanlar kurmaya başlamış. Kapana yakalanan fare oluyormuş ama gecede beş fare kapana tutulsa günde en az 20-30 fare ürüyormuş. Sonunda yönetmen düşüne taşına kendine bir yol bulmuş. Üç tane büyük demir kafes yaptırmış. Kapana yakalanan canlı fareleri bu kafeslere atıyormuş. Her kafes farelerle dolmuş. Yönetmen kafeslerdeki farelere yiyecek hiçbir şey vermiyormuş. Bir gün, üç gün... Beş gün kafeste aç kalan fareler içlerinde en zayıf olan kendilerinden birini parçalayıp yemişler. Karınlarını doyurmuşlar. Bir zaman sonra yine acıkınca aralarında dalaşmaya başlamışlar. Bu kanlı dalaşma sonunda yine içlerinden birini boğup parçalayıp yemişler. İşte böyle böyle her üç kafesteki farelerin sayısı günden güne azalıyormuş. En kodamanları kalıyor güçsüzler ufaklar parçalanıp yeniliyormuş. Fare dolu kafesler kanlı savaş alanına dönmüş. Sonunda her kafeste üçer beşer fare kalmış. Bu kez geri kalan fareler karınlarının acıkmasını beklemeden içlerinden birinin üzerine atlayıp onu parçalamaya başlamışlar. Çünkü içgüdüleriyle biliyorlarmış ki biri ötekini parçalamazsa nasıl olsa o kendisini parçalayacak. İşte bu yüzden kendi canlarını kurtarmak isteyen fareler içlerinden birini uyurken... Uyuklarlarken dalgınlığından yararlanarak boğup parçalıyorlarmış. Dahası kafeste ikisi üçü birleşip birinin üzerine atıldığı bile oluyormuş. Aralarında o birleşenler de sonunda bir puntuna getirip birbirlerini yiyorlarmış. Sonunda her kafeste tek fare kalmış. En iri, en büyük, en kurnaz, en güçlü fare. Becerikli yönetmen her kafeste birer fare kalınca kafeslerin kapılarını açıp fareleri teker teker ambarın içine salmış. Kendi türlerini yemeye alışmış yani canavarlaşmış olan o besili kocaman üç fare kafeslerinden kurtulunca ambardan ne kadar fare varsa üzerlerine atlayıp onları boğmaya, paralayıp parçalamaya başlamışlar. Bir kez canavarlaşmış olduklarından yediklerini yiyor, yemediklerini de onlar kendisini boğup kemirmesin diye öz güvenceleri için öldürüyorlarmış. İşte böylece söylenilen zamandaki adı geçen yerdeki... Sözü geçen ambar, hiç olmazsa bir süre için farelerden kurtulmuş. Olay burada bitiyor. Şimdi sizlere bir soru. Becerikli ambar yönetmeninin aklına, şeytanın bile aklına gelmeyecek bu kurnazlık nasıl geliyor? Fareleri birbirine yedirerek onları yok etme yöntemini nasıl buluyor? Cevap. Çünkü o becerikli yönetmen kendisi de kendi türdeşlerini yok ede ede, sağ kalan en güçlü fare gibi kendi arkadaşlarını yiye yiye yok ede ede o büyük ambarın baş yönetmeni olmuştu. Kendi yaşamındaki başarı yöntemini farelere uygulamıştı. Sonuç fareler birbirlerini yerler. Sevgili Gülce Uğurlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Neşeli günler diliyoruz.